Herkese tekrar merhaba. Açık Radyo'da Açık Dergi programı kısa bir anın ardından devam ediyor. Programın başında söylediğimiz Colors süreçimize geçmenin zamanı. Şimdi Açık Radyo programcılarından Dubfield ismiyle bildiğimiz Simon Johnson, That Magazine isimli Türkiye'de dağıtılan... Derginin de editörüyle bir evet. röportaj yaptı. Colors'ın editörüyle bir... E, ...mülakat yaptı sağ olsun. E, biz de onu birazdan yayınlayacağız. Cosimo Bizar bu akşamki konuğumuz. Kalırız aslında... ...meşhur bir dergi galiba. Hepimizin e, az çok bildiği... ...bazılarımızın bir... inceleme fırsatı olduğu... E, ...87. sayısı bu sanırım değil mi? Galiba 90, öyle. 91 yılından beri İtalya e, kökenli... ...ama birçok dilde de yayınlanan bir dergi. Zannediyorum Fransızca, Çince... Evet İtalyanca, Kore dilinde, Portekizce, İspanyolca da yayınlanıyor. Her Hı -hı. bir edisyonla İngilizce metinlerde eşlik ediyor. Eşlik ediyor. Üç aylık bir dergi kalır. 91 yılında senin de söylediğin gibi kurulmuş. Ee, ve Dünyanın geri kalanı evet, hakkında. Dünyanın geri kalanı hakkında İtalya menşeli olduğunu zaten söylemiştik. Traviso'daki fabrika araştırma merkezi e, tarafından e, üretilmekteymiş kendisi. Evet son zamanlarda... ...editoryal değişiklik yaşanmış... ...aslında e, pek çok... ...birçok sayısı çok ilginç gerçekten... ...odaklandıkları evet. temayı... ...dünyanın dört bir yanından... ...çok derin araştırmalarla... Adırlar. ...ve çok da geniş bir araştırma... ...kadrosu var aslında... ...öyle eğer künyeye göz atma fırsatınız olursa... E, ...siz de göreceksiniz zaten... ...Türkiye geldi daha öncesinde... ...sipariş edilebiliyordu... üzerinden da online anda, evet. bir biçimde... ...bir kısma ulaşmak mümkündü içeriğin... ...ama şimdi... Bazı kitapçılarda ve çeşitli kafelerde bulabileceğiz gibi görünüyor. Evet, nasıl bulacağız? Göreceğiz. Simon zaten Cosimo Bizar'a bu söyleşi sırasında bunu soruyu da yöneltiyor olacak. Bir Simon Johnson'a bir kere daha teşekkür edelim. Ve kalızın bu son sayısı için yapılmış video çalışmasının ardından sanata bakış temalı son sayısı hakkında Cosimo Bizar'la olan söyleşiye geçeceğiz şimdi. What is art? Hey, this one is very difficult for for Einstein. Arte è tutto, è l'infinito. What is art? Futuring. Art is what makes you feel good. Wat is kunst? Ya, is goed. La, mag ik er even over nadenken, of moet ik gelijk antwoorden? What is art? Oh. <laughs> That's it's what they give us. I've been teaching art for 40 something years, and the question has been asked to me. Um, it's very hard to put an answer to it. <sighs> C'est compliqué. Che cosa l'arte? Emozione. Huh. Uh, I don't know. Madonna, quanto tempo per rispondere? Art is uh, business. Sex and fashion. Uh, it's something I do. I need to do. When I'm here, talking to you, I miss it. Art is finished. It's free when it's good, when it's uh, cost a cost of money, most likely not good anymore. Art is a representation of how a person views the world. What is <laughs> art? <laughs> Nothing particular. No, my... Art ah, is everything. My... Eh hey. ben l'art c'est ce, qui... ce qui montre ce qu'on ne peut pas voir parfois art is something that is useless but it helps sensible beings to have a better life probably it's wonderful the only thing living for we're living for okay Okay, well, um, evet merhaba burada very Açık nice Radyo'da here, olmak uh, çok hoş. Simon. Ben Simon, uh, det Dergisi'nin that magazine, editörüyüm and I'm, uh, it's a pleasure ve burada Colors'ın uh, özel Bizarre, editörü Cosmo Bizarre'li olmakta büyük keyif. Hello, Merhaba, for, yeah. teşekkürler yeah, davet ettiğiniz welcome. için. Hiç önemli değil. Başlangıçta bir videodan video sesler duyduk. Bu yeni çıkan sanat odaklı sayımızdandı. E, Colors aslında çok da sanat odaklı bir dergi değil aslında. E, belki bize, bize bir biraz, biraz e, özellikle so bu sayıdan bahsede bahsedebilir misiniz? Well, magazine, magazine. Evet, Colors so monografik dergi. Topics. Ve farklı konulara değiniyoruz. Son sayılarımızdan bazılarının konuları mesela ulaşımdı, dışkı, mutluluk ve daha başka pek çok konuya değindik. Bu sefer de sanat konu etmeye karar verdik. Sanatın e, konu edilmesi ilk defa evet, oluyor herhalde değil mi? Evet, aynen öyle. Aslında neden daha önce bu konunun seçilmediğini düşündük biz de. Bu 87. sayı ve öncesinde çok iyi editörler geçti bu dergide. Ekevedikleri bir şey vardı diye düşündük. Böyle bir sayı yapmak epey zor. Korktular mı dersin? Galiba. Ama yine de biz yapalım artık dedik ve başta her zaman yaptığımız gibi konuyu duvarlardan aldığımız hikayeler ve imajlarla oluşturduk. Bizim dergimizin sloganı da bu zaten. ...dünyanın geri kalanıyla kalanı ile ilgili bir dergi. Bu sefer de farklı taraflarla bakmaya çalışıyoruz. Evet ama hiçbir zaman aslında tek tarafa bakmıyor. Öyle değil mi? Çünkü her zaman çok güçlü bir editoryal bakışı var. Ve biraz aslında belki bu sanat sayısında olan editoryal bakışından bahsedebilirsin bize. <gülüyor> Şimdi sanatla ilgili araştırma yapmaya başladık ve karşımıza ilginç istatistikler çıktı. Aslında daha konuyu seçmeden önce oldu. Ve şöyle ilginç bir şey, mesela Paris'teki Louvre Müzesi, geçen sene Vatikan'dan, ve hatta Mekkeden Mekkenin toplamından daha fazla izleyici yarlamış. Sanata bu kadar giriş ve ulaşım alanı olması bizi şaşırttı. Artık aristokratik bir mesele olmadığını gösteriyor sanatında. Müzeler ücretsiz. Herkesin dahil olabilmek sanat tarihi. Birçok başkentte bu böyle. Sadece içeri girip evet. güncel bir sergi izleyebiliyorsunuz. Sanırım sanatın bir şekilde demokratikleşmesinden bahsedilebilir. Evet. Ama bunu eskisinden daha çok anladığımızı sanmıyorum. Uh -huh. Bir başka istatistik ise şöyle, bir izleyicinin bir sanat, sanat eseri karşısında yeah, geçirdiği süre 2 saniye. O işin açıklaması olan in, uh, duvardaki yazı the, okumak için ise 8 saniye harcanıyor. Yani ne olduğunu anlamak için. Ben sanırım iki dakika harcıyorum uh, <laughs> çünkü yazılar çok küçük. Exactly. It's so small the writing. <laughs> <laughs> I also read all the time. I'm a yeah, ben okurum, turgacı bir okuyucu. So we found it. Biz bu sanattaki büyük hareket alanımızı ve bunu tam olarak anlayamamamızın çelişkisini evet. evet. ilginç bulduk ve böylesi bir şeyle karşılaşınca evet. bunu direnleştirmek evet, istedik. Evet anladım. Aslında um, kalır yeni bir yöne doğru hareket ediyor sanırım. Ee, öyle değil mi? Biraz da belki e, editoryal perspektiften e, bundan bahsedebiliriz. bahsedebiliriz from from the yeah, um, half, iki buçuk I sene önce kadar in, yeni bir editorial kadro oluşturuldu. First members of new editorial yani yeni bir sezon açmayı yayınlendik denilebilir. And Bunun üzerine çalıştık bu yeni kadroyla. We yedi sayıda ulaşım uh, apokalips, so piyasalar, Piyos. haberler ve wow, şimdi so sanat uh, olmak üzere farklı konulara değindik issue, ve bunu hayatta kalma rehberleri olarak tanımladık. And we call them, we call this series of that we did survival guides. Right. E, right. So, yeah. We we believe. Neden böyle e, tanımadığınızı what, uh, biraz açabilir uh, misiniz lütfen? are they survival guide? What what can you? Hayatta uh, kalma rehberleri olarak. Um, tell us more about that. Yeah, um, there is a maybe more than ever there is a strong element of used. Önce dediğin okay. çok daha fazla ve like, kuvvetli istasyon like, is kullanıldı. 90'larda foto röportaj olarak, foto röportaj içeriğiyle önlenmişti dergi. Tasarım her içindeydi ama ilüstrasyon çok da göz önünde değildi. Şimdiki editorial şefimiz, Patrick Oderhaus, ilüstrasyon geçmişine sahip ve dergiye onunla daha fazla ilüstrasyon girmiş oldu. DIY ilustrasyonları kullanmaya başladık. Bunlar işlerin nasıl yapılacağını anlatan kullanım kılavuzları gibi. Bu yüzden de biz bunları hayatta kalma diye bildedik. Ee, bir de sanırım Gezi Kütüphanesine de gönderdiniz e, Evet, evet. Gezi Parkı protestoları patladığında bizden dergi istediler ve biz de bunun çok iyi bir fikir olacağını tabii ki düşündük. Çünkü great idea arkadaşlarımızın hayatta kalmaları gerektiğini biliyorduk. Evet, Biraz da bizim medya about the organizasyonu the olarak of, uh, aslında üstlendiği as görevden ve değerlerinden bahsedebilir misiniz lütfen? And its Kalır, 20 years ago, Colors, in the yıldan the, the of Colors, fazla bir süredir var. En başında Kalır'ın mantrası, eşit kübelleşme. Eşit <gülüyor> Tabii ki bu denklem 20 senede epey güç kaybetti. Hatta bence bundan çok daha karışık hepimiz biliyoruz ama yine de biz diğer şeylere odaklıyız hala. Yani dünyanın geri kalanından hikayeler, demokratik taraflara odaklanıyoruz. Herkese söz hakkı gibi. Yani çeşitlilik. Biz her zaman sokaktaki insanla konuşuyoruz. Brad Pitt ya da Angelina Jolie gibi ünlülerle değil. ...kavazda böyle insanları bulamazsınız. Günlük problemlere harika çözümler getiren sıradan insanları bulursunuz. Bu biraz da esasında bizim fikrimizin, markamızın, diyelim, çekirdeği. Evet, aslında bugün burada olmanızın sebeplerinden biri de bu galiba zannediyorum. Çünkü mesela ben... 17 yıl önce Atik, Atik Radio, e, aşağı yukarı başladım Açık Radyo'ya ve e, aslında stüdyoda rastladım Kalırıza. E, o zamanlar aslında dergiyi bulmak çok At da zor time, e, değildi. Quite, um, Arkadaşlarım da alıyordu ve really çok da popülerdi uh, diyebilirim. And, um, e, fakat um, geçen sene fark ettim ki artık e, dergiyi bulmak güçleşti. Ee, bir de bu arada ben de bir dergi çıkartıyorum. Really around, uh, ve e, şöyle bir şey geldi aklıma. Belki as, as you know, sizinle e, iletişime geçmeliyim ve I'm, I'm ne yapabiliriz uh, diye sormalıyım. İstanbul'da yardıma ihtiyacınız so, var mı diye de sorabilirim. Aslında içerikle ilgili de düşünüyordum uh, ve sizden see, içerik almak mesela a, bir <gülüyor> e, öneri olabilirdi. E, <gülüyor> e, ve aslında, aslında siz çok uh, daha iyi bir öneriyle <gülüyor> geldiniz ki bu sosyal dağıtımla ilgili. Benim aslında dergide kullandığım da bir model. Çünkü ben dergiyi bisikletle dağıtıyorum. Bence meseleyi çekici kılan şeylerden bir tanesi de aslında bu. Evet tabii ki. Yani biz artık inanıyoruz ki bugün dergi basmak 20 yıl öncesinden çok daha güç, çok daha pahalı. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Mesela son zamanlarda daha az basıyoruz ve daha hep hedef odaklı davranıyoruz. Okumak isteyebilecek insanların olduğu mekanları tercih ediyoruz mesela. İstanbul'da bulunamadık ne yazık ki. Çünkü burası aslında harika bir şehir. Yani müthiş bir şans burası. Bizim birçok değerimizden, çeşitlilikten mesela. Düşündüğünüzde şehre baktığınızda her yerde görebilirsiniz bunu. Evet, yani o zaman İstanbul'da kalır okumak istiyorsan dağıtmalısın be <gülüyor> <Evet>, bu beklediğim <gülüyor> en son şeydi aslında <gülüyor> çünkü <gülüyor> e, şimdi daha çok pedal çevirmem <gülüyor> gerekecek evet, evet, çünkü bu biraz ağır bir derdi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> umarım İstanbul'daki insanlar da okuyabilir bu <gülüyor> da bir deneme olur ve başka şeyler içinde sonrasında <gülüyor> mümkün olur gene aktif olarak yokuz çünkü <gülüyor> so, let's get back to the, o the zaman biz son sayıya geri dönelim. 87. sayıya, sanat odaklı. E, şunu merak ediyorum aslında ben. Bir sürü hikaye var fakat bir tanesinin altını çizmek isteseydin bu hangisi olur acaba? De, özellikle bir tane var aslında. Muhammed Yusuf uh -huh. Muhammed Yusuf Asafi'nin uh -huh. hikayesi. Afgan bir çocuk. 2001'de Taliban rejimi geldiği zaman çok sert kurallarla geliyorlar. Ve mesela sanatta insan figürünü yasaklıyorlar. Evet. Ve yani insan bedenini içeren bütün eserler yok edilmişti. O dönemde hatırlayanlar olacaktır belki. Ve bu çocuk Muhammed... Bu eserleri yok etmek için ilk olarak Ulusal Galeriye Kabil'e gideceğini biliyor. Herhangi bir insan figüründe. Evet, evet. Yani. Herhangi bir insan figüründe. Her birini. Bu İslam'da çok kesin kurallaştırılmış yani, onlara göre ve bunun karşısına çıkıyorlar. Neyse Muhammed Müze'ye gidiyor ve resimleri restore etmek istediğini söylüyor. Öğlen yemeğinde tam onlar back gelmeden back. önce, uh, ki kendisi palette, aslında uh, amatör bir ressam bu arada, resimlerdeki colors, figürlerin üzerini sulu boyayla kapatıyor. Taliban geldiğinde birçok uh, so resmin figürlerini uh, kapatılmış uh, halde uh, görüyor uh, ve manzara resmi, came, lens, uh, uh, the the manzara resmi lens, olduklarını the düşünüyor ve böylece harap edilmiyor. Orada kalıyorlar. Ki bahsettiklerim bu arada resim dediklerim de Afgan sanatının geçmiş yüzyıllarının önemli yapıları. Sonra rejim düşünce resimleri temizliyorlar. Bir şeyle, süngerle temizleniyor. Ve eski hallerine bir anda geri dönüyorlar boya gidince. <gülüyor> Muhammed Afgan sanatının yarısını kurtarmış oluyor yani. Şu anda bir kahraman aslında o zaman. Yani gibi. <gülüyor> galeri şu anda. Bir belgeselde de yer alıyor sanırım. herhalde bu yüzden. Evet evet bu epey yeni bir hikaye sonuçta. Yani, yani sanat dünyasında çok saygı duyuluyor ona. Peki Sur ile müdahale ...sizmleri gösterdiler <gülüyor> mi? Sanırım. Aslında oh, really? bu hikayele <gülüyor> ilgili tüm işleri gösteriyorlar. <gülüyor> Şimdi kendisi bir sanatçı oldu bu vesileyle evet. Gerçekten <gülüyor> e, inanılmaz bir araştırma var sayıya geri dönersek her sayının içinde. Biraz bunu nasıl işlediğinden bahseder misin? Ofiste bir düzine çalışanımız var ve dışarıdan da katılanlar çok oluyor. Bir takım seçtiğimiz zaman önce bir bilgilendirme yapıyoruz, istediklerimizi anlatıyoruz ve herkes araştırarak hikayelerle bize geri dönüyor. Ve sonra bunları toplayıp aralarında ne yapıyoruz? Because bu iyi, bu kötü, bu değil filan diye. The, Sonuçta so derginin bel oluşturacak 16-20 hikaye kalıyor elimizde. Yeah. Okay, Sonrasında da, da görsellerin araştırması hmm. başlıyor. 16, hmm. for, for pictures, Peki uh, and neyin and so ilginç so olduğu hangi kriterlere göre belirleniyor aslında? Well, I mean, first, uh, İlk baş kurduğumuz uh, kriter uh, görseller okay. yani bir temelde like görsellerle hikayeyi anlatıyor bu yüzden that, çok önemli görsel uygun bir hikaye olması lazım hikayeyi anlatan iyi görselleri alıyoruz sonrasında Sira right. uh, ve yine dediğim gibi also, harika ve aynı zamanda garip hikayeleri de seviyoruz yeah. Çünkü harika işler çıkan insanlar var dünyada. Evet evet geçen gün kullandığım bir cümle vardı ki bu çok hoştu. Bireysel özgünlüğü kutlamak um, diyebiliriz evet. sanırım. Genüriti. Çok hoştu gerçekten. Evet, Peki geldiğin için teşekkür ederim. Uh, bir de biliyor musun ama Açık Radyo'nun bir, bir motto'su var in. aslında çok ilgili yaptıklarımıza. You know, Dünyanın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Evet. Colors and sounds in the universe. Okay, that sounds like harika geliyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani çok ortak yanımız var <gülüyor> evet, aslında. Yeah, Adeta eş gibi. <gülüyor> and, um, evet. Sanırım o zaman İstanbul'da, İstanbul'da artık bu uh, dergiyi bulabileceğiz ve internet sitesinden de ulaşılabilir. Evet, tabii ki. Evet, yeah, web sitesini when, söyleyelim when be, pek çok sosyal exactly aracılığında da bizi <gülüyor> bulabilirler. İstanbul'da da bazı we'll kitapçılarda olacak tabii ki sosyal yeah. network yeah. ve kanismagazin.com'dan yeah. yeah. yeah. da tabii ulaşabilirsiniz yeah. bize. Evet. çok teşekkür ederiz Cosmo. De. Çok teşekkürler açıklar radyo, hoşçakalın.